Merhaba, 94.9'da e, Sinefil programında tekrar beraberiz. Ben Melis Behlil, ben Yeşim Burul. Bu hafta yine canlı yayındayız sizlerle. E, açılışı bir Hansi Mervestesi ile yaptık. Inferno'nun ana temasıydı. Dinlediğimiz haftanın yeni filmlerinden biri. Evet, Inferno cehennem adıyla bizde de vizyona giriyor bu hafta. Her zaman olduğu gibi bu hafta Sinefile Açık Radyo'da müzikle başladık ama iletişim bilgilerimizi vererek devam edeceğiz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Fügen Çamlıdere'ye de çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta e, yedi yeni filmimiz var. Bir yandan tabii esasen hafta sonu film hekimi devam ediyor. E, en sinefiller orada olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama bu yedi filmin arasında e, Auf einmal, da var. Premierini de yapan yeni Aslı Özge filmi. Onu biraz daha detaylı konuşacağız. Programın ilerleyen dakikalarında Aslı Özge de konuğumuz olacak. Evet, e, onu beklerken bu hafta vizyona yeni giren diğer filmlerden bahsetmek istiyoruz sizlere. E, hazır müziğini çalmışken Inferno ile başlayalım. Evet, Inferno bir nevi devam filmi aslında bir e, seriden. E, Dan Brown'un meşhur kahramanı Profesör Robert Langdon'ın yeni bir macerası. Neden bitmediğini ve nasıl devam ettiğini bir türlü anlayamadığım e, dizilerden biri. bu. Ben de. ilkini de anlamamıştım pek zaten ben de. Ben bir de bir, bir iki romanı okuma gafletinde de bulundum. Hani birini okuyup belki de ben anlamadım. Bu kadar kötü olmayabilir. Bir de orijinalinden okuyayım deyip bir sonrakini İngilizcesinden okuyup sonra... ...yo İngilizce de kötüymüş bu baya diyerek tamamen vazgeçtiğim serilerden biriydi. Evet ama demek ki seyircisi hala var bir hayli büyük bir bütçeyle e, Inferno karşımızda bu sefer İtalya ve Türkiye'de geziniyor e, profesörümüz yine e, Tom Hanks canlandırıyor ona Felicity Jones Ben Foster ve İrfan Han eşlik ediyorlar. Ee, bu sefer bir de hafızasında eksik bir takım bölümler var ve kendisini e, suçlu pozisyonunda buluyor. Bir takım kayıtlarda e, ayan beyan ortada bir hırsızlık yaptığı var fakat kendisi bunu hiç hatırlamıyor. E, bir yandan adını temize çıkarmaya çalışıyor, bir yandan kaçmaya çalışıyor. E, yani... Bu Dan Brown tipi gizemli hikayeleri seven deneyicilerimiz varsa e, inferno ilgilerini çekebilir ama bu diz, diz, serinin içinde bile bayağı da, daha zayıf bir e, film olarak görülüyor genelde. Ron Howard yönetmiş e, buna rağmen iddialı da bir kadro var yani hem oyuncu hem e, oyuncular hem yönetmen ama e, çok iyi eleştiriler almadığını belirtelim. Evet haftanın bir diğer iddialı yapımı da Hands of Stone, Demir Yumruk. Bu da spor filmlerini ve özellikle boks filmlerini seven dinleyicilerimize hitap edecek türde bir film. Gerçek bir hikayeden uyarlama. Boks dünyasının efsanevi boksörlerinden Roberto Duran'ın hikayesi ve onun ...yine efsanevi antrenörü... ...Rey Arcel'in... ...işte e, tanışmaları ve birbirlerinin... ...hayatlarını değiştirmelerini anlatıyor... ...Rey Arcel'i Robert De Niro canlandırıyor... ...Roberto Duran rolünde ise Edgar Ramirez... ...yer alıyor. Evet Edgar Ramirez... E, ...Panama asıllı... ...Amerika'da meşhur olan bu boksörü canlandırıyor... ...son zamanlarda zaten... ...bayağı tercih edilen bir... ...her türlü Latin Amerikalı... ...neresinden olursa olsun... ...karakterleri... ...canlandırmaya devam ediyor. Filmin yönetmeni Jonathan Jakubowicz de aslında... ...Venezuela'dı bu arada. Dediğimiz gibi bir yabancı filmimiz. Daha var Almanya'dan Aslı Özgen'in filmi. Onun dışında yine böyle bir yerli... ...yapım ağırlıklı hafta var karşımızda. Üç komedi, bir cin filmi olarak... Hatta komedilerden ikisi romantik komedi, biri e, mafya komedisi diye daha da spesifize edebiliriz. Bu son dönemlerin bütün popüler yerli janrıları, türleri bu hafta karşımızda. Evet, e, bu e, şey komedilerinden bir romantik komedilerinden biri, olan bizim, kız bizim, Semra Dündar yönetmiş, başrollerinde arasaydın, Melis Baba da, Bala Atabek, Emrah Şahan yer alıyorlar. E, bu da... E, Bir taraftan e, hani birbirlerinden hiç hoşlanmayan ama kaçınılmaz olarak e, bir şekilde eninde sonunda birbirlerine aşık olacak e, çiftin bir tatil boyunca e, aksilikler, yanlış anlamalar üzerinden giden hikayesini anlatıyor. Evet, diğer romantik komedimiz ise Seni Seven Ölsün, Cem Tabak yönetmiş. Başrollerde Hüseyin Avni Danyal, Alper Saldıran, Fulya Zenginer ve Sait Genay yer alıyorlar. Burada da hem romantik komedi hem yerel komediye giriyoruz. Bir kara, Karadeniz'de bir kasabada geçiyor. Aksan komedisi olarak da adlandırabileceğimiz türden. Bu kasabada birbirini severek evlenen çiftler... ...garip şekillerde, trajikomik şekillerde ölürlermiş hep. Böyle bir laneti varmış kasabanın. Ee, bir yandan birbirine aşık, genç bir çiftimiz var. Bir yandan kasabada ölen biri daha var ama... ...bir yan e, öte taraftan e, kasabanın e, mezarlığı da muhtemelen... ...bu lanet e, yüzünden dolmuş, taşmış vaziyette... ...bu adamcağızı da başka bir yere gömmeleri lazım. Böyle bir e, biraz ölüm tarafı ağır basan bir romantik komedi. Evet... E Mafya komedisi ise Yolsuzlar Şetesi adını taşıyor. Ali Ayyıldız yönetmiş, başrollerinde Osman Sonant, Beyt Engin Kadir Çöptemir ve Pascal Numa yer alıyor. Pascal Numa da son dönem Türkiye komedi sinemasının vazgeçilmez çeşnelerinden biri haline geldi. Evet burada da e, yine e, tanıdığımız cins bir hikaye. İki kafadar bir şekilde bir türlü tutunamıyorlar. Borç almışlar, fena halde sıkışmışlar. Hem mafya ile başları beda, belaya giriyor. E, borçlarını toplamaya çalışıyorlar. E, yani bunlardan da son zamanlarda bol bol karşımıza gelmeye başladı bir diğer örneği. Tabii bol bol gelenlerden <gülüyor> bir de cin filmimiz var. Berzah Cin Alemi adını taşıyor haftanın e, yerli cinli filmi. Ahmet Can Kasap yönetmiş. Ufuk Kaplan, Kemal Burak, Alper Nilifer, Aydan ile Berna Üç Kale'ler başrollerde. Yine gerçek bir olaydan esinlendiği iddia ediliyor. İstanbul Üsküdar'da metruk bir evde bulunan ses kayıtlarının dinlenilip işte yerel halkla görüşmeler üzerinden filmin e, hikayesinin oluşturulduğu anlatılıyor. Evet. Yani buna hala ben çok şaşırıyorum. Bir işte 10 sene kadar önce Türkiye'de korku sinemasında bir kapırdan ne olduğunda nasıl oluyor? Nasıl ögeler bize özgü işte niye korku sineması yoktan demek ki Türkiye'de de yapılabiliyormuş. Oradan işte İslam e Çeşnili derken hani bu cin filmlerinin bu denli sayıca da bu denli yani neredeyse her hafta bizim bir cin filmi e, tanıtacak düzeye gelmemiz nasıl bu kadar oldu? Ben hala birilerinin bu işi çok ciddi ele alıp araştırması gerektiğini düşünüyorum. E, bu esnada siz de Berzah cin alemini izleyebilirsiniz bu araştırmayı beklerken onu beklerken tabii hani bir müzik arası vereceğiz ve biraz film ekimi de konuşacağız ama hani biz neredeyse her hafta bir tane e, pek de mata olmayan bu yerli yapımı cinli filmlerimizden bahsederken İran'dan böyle bayağı iyi bir cin filmi gelip e, film ekiminin en çok konuşulan filmlerinden biri olmuş olduğunu da e, Bilare konuşmaya devam edeceğiz. Evet şimdi o zaman e, film ekiminden e, filmlere geçeceğimiz için oradan bir parça çalalım. Dün akşam oynayan ve ikimizin de e, heyecanla izlediği American Honey filminde bol bol müzik var. Çok da iyi kullanılıyor müzikler. Onlardan birini çalacağız size. Bruce Springsteen'den geliyor. Dream Baby Dream. <Gülüyor> Dream baby, dream Dream baby, dream Dream baby ...kullanılan çok sayıdaki şarkıdan birim. Ama bunu biz özellikle seçtik... ...çünkü filmin bence çok önemli ikonik anlarından birinde e, kullanılıyordu. Pek çok anında olduğu gibi e, şey eşlik ediyordu, e, karakterler de eşlik ediyorlardı şarkıya. E, ve bunların çoğu aslında söz olarak da filme destekliyor. Hakikaten çok başarılı bir e, soundtrack seçimi var... ...hem karakterlere uygunluğu... ...hem olaylara uygunluğu... ...hem e, atmosfer yaratımı açısından. E, yani ikimizin de herhalde söylediklerinden belli oluyordur. Bu sene film ekiminin... E, ...ikimizin de en beğendiği filmlerinden biri... E, ...American Honey. Ben e, geçtiğimiz hafta sonu... ...başka bir festivaldeydim. Berlin'deki bir belgesel filmler... Tokyo Arts Festivali'ndeydim. E, o yüzden biraz geç başlamış oldum. Ama e, film ekimi... Ekibine buradan teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu seneki ilk on listemi oluşturamazken şu anda böyle son 3 günde 3-4 film ekleniverdi birden o listeye. Evet. Amerikan Hani bunlardan biri. Evet çok net olarak. Umarız en kısa zamanda vizyona da girer ve çok daha geniş izleyici kitleleriyle de kavuşur. Andrea Arnold'un son filmi. 160 dakikalık süresiyle e, pek çok e, izleyiciyi başta korkutsa da hissedilen süresi kesinlikle öyle değil. Hani onu baştan belirtmiş olalım. Tekrar gösterimi kaldı mı bilmiyorum. Ek gösterimlerde var mı? Ama e, zannediyorum çok da uzamayacaktır e, vizyonda gösterime girmesi diye düşünüyorum. E, sinemalar kesinlikle sinemada izlenmesi gereken, büyük perdede izlenmesi gereken filmlerden diye düşünüyorum kaçırmamak ee, lazım bu arada gösterime girmese bile e, festivalde daha gösterimleri var eğer koşarsanız e, Beyoğlu'nda saat dörtte Ee, ...yarın dörtte... E, City sinemasında, pazar de ...akşam dokuz buçuğun kapanışını... ...Festivalin kapanışını American Honey ile yapmak... ...mümkün olabilir. Daha iyi bir kapanış düşünemiyorum. Evet. E, bunun dışında benim gördüğüm filmlerden... ...çok yine beğendiğim... E, ...Kabakçı'nın Hayatı... ...My Life as a Courgett... ...İsviçre'nin Oscar adayı adayı bir animasyon. E, bir, e, yani Hem animasyonu... ...çok hoş... Live, e, ...stop motion hem de... ...işte yetim olmaya... ...aile kurmaya, dostluğa dair... ...çok güzel söyleyecek şeyleri gören... ...olan çok da komik... ...keyifli bir film Kabakçığın hayatı. Onun dışında... Bir an <gülüyor> zihnimden çıktı hepsi ama American Honey'nin tabii ki çok önemli bir yeri var. E, Vahşiler Firar'da bir de ben özellikle söylemek istiyorum. Çünkü Vahşiler Firar'da maalesef henüz dağıtımcı bulmuş değil bildiğim kadarıyla. E, bu da Yeni Zelanda'dan bir komedi. ve Zaten bir süredir konuşuluyordu, festivallerde çok beğenilmişti. Ee, Yeni Zelanda'dan böyle gelen bir ekip var komedi yapan dizilerde de e, meşhur olan e, bu da e, o şeyi ekolü biraz yansıtıyor Taika Waititi'nin filmi Sam Neill başrollerden birinde onun yanında da hiç kendini ezdirmeyen 13 yaşında Julian Dennison var filmin e, esas kahramanı belki de. Ee, bu da aslında bugün akşam yedide Rex'te ve yarın bir buçukta Setiz'de tekrar oynayacak bir film. Dediğim gibi bir dağıtımcı bulmamış olduğu duyumunu aldığımız için Vahşiler Firar'dayı henüz görmediyseniz e, keyifli bir komedi olarak ben onu da rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. E, bir de bugün gördüğüm e, L O. Yeni Paul Verhoeven filmi e, hala formundan hiçbir şey kaybetmemiş e, şekilde devam ediyor. Hafif Haneke e, esintileriyle ve tabii Isabel Oper de her zamanki gibi muhteşem bir performans veriyor. O kısa bir süre sonra vizyona girecek zaten. Evet. E, bekliyoruz. Dün akşam izlediğim daha böyle düşük bütçeli e, ama çok hoş bir film vardı. ''I'm Not a Serial Killer'' e, İrlandalı e, yönetmenin filmi aslında son derece düşük bütçeyle ne kadar orijinal bir film yapılabileceğinin de e, bir göstergesi. Billy O'Brien'ın e, yönettiği filmde Christopher Lloyd, herkesin e, geleceği dönüşten hatırlayacağı Lloyd, genç oyuncu Max Reckers'la beraber müthiş e, bir e, performans sergiliyorlar. Ve seri katil türünü ve e, biraz cinayet polisiye türünü... Bayağı e, farklı türler arası geçişlerle beraber... ...mizah dozu da yerinde. Küçük, hoş, son derece eğlenceli, gerilimi de yerinde. E, son derece keyifli bir film e, çıkarmış Billy O'Brien. E, vizyona girecek mi e, emin değilim. E, çok konuşulmayan filmleri sonra pek vizyona sokmuyorlar. O da biraz üzücü ama... E, ...aslında ben bir seri katil değilim e, filmin orijinal adı. O ismiyle belki seyircilere hitap edebilir... E, başka gösterimi kaldı mı diye bir bakıyorum. yok onun. O bitti. Eee bugün... Next'te var 16'sında. Eee Next ekstra gösterimler. Evet, bir pardon. Gösterimi var. Next'te yakalayabilirsiniz. Gayet hoş bir film. Onu söyleyelim. Pazartesiye epey bir ekstra gösterim eklendi. E, elinizde basılı kitapçık varsa, e, geçen hafta da duyurmuştuk ama e, mutlaka ara ara eee İKSV'nin film ekibinin web sitesini kontrol etmek ...de faydalı oluyor. Çünkü e, filmlerin ciddi bir miktarına bilet bitti. Yalnız şunu da söyleyelim. Bazılarına bilet bitiyor hele gündüz olanlarda. Sonra da salonun yarısı boş kalıyor. O yüzden e, gelmeyenler oluyor. İşte bir şekilde e, davetiyelerini almayanlar oluyor. O yüzden e, belki en popüler filmlerin akşam seansları değil ama... ...gündüz e, ya da hafta sonu sabah erken 11 seansına gelemeyenler oluyor... Bu saatlerde görmek istediğiniz bilet bulamadığınız filmler varsa bir kapıdan deneme e, ihtimali aslında gayet de, e, büyük bir ihtimal bilet çıkması. Evet şimdi bir müzik arası verelim tekrar. E, konumuz e, Aslı Özge ile devam edeceğiz. Auf einmal Ansız'ın filminin yönetmeniyle birazdan bu hafta vizyona girdi. E, festivalde gösterilen Wilder People filmi. E, Vahsiler firarda, Hunt for the Wilder People filminden. E, Nina Simon, we continue with Sinermany. Oh, Sinermany, where are you gonna run to? Sinermany, where you gonna run to? Where gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, run to the rock. Please hide me, run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried right out. I can't hide you, the rock cried right out. I can't hide you, the rock cried right out. I ain't gonna hide you, down All on that day, I said, rock. The Ura you rock! Nina Simone'dan Sinerman'de dinlediğimiz parça bu hafta sonu devam ediyor olan film ekiminde gösterilen filmlerden birinden geldi. Vahşiler Firar'da Hunt for the Wilder People. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Sinefi programı devam ediyor canlı yayında ve konuğumuz Aslı Özge Stüdyo'da bizimle beraber. Hoş geldin Aslı. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Ansız'ın bugün itibariyle vizyonda Auf Einmal Türkiye'de İstanbul Film Festivali'nde premierini yaptı. Dünya premierini ise Berlin Film Festivali'nde yapmıştı bu sene. O zamandan beri festivalleri dolaşıyor zaten e, sonunda nihayetinde aslında Almanya'dan sonra bizde vizyona girmiş olduk. E, Birazcık biz filmden bahsederek başlayalım. Sonra e, zaten film üzerine de söyleşeceğiz. E, filmi ben izlediğimde e, filmin konusu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama çıkış noktasını bir dakika bu hikaye bana tanıdık geldi. <gülüyor> Ama sonra çok başka bir yere gitti. Hani e, çıkışı itibariyle. Hakikaten hani çok tarihsiz bir biçimde kaybettiğimiz Defne Joy Foster'ın e, ölümü sonrasında Belki de Türk medyasında o kadar çok şey yazıldı çizildi ki e, ve hani genç bir kadının tanınmış ünlü bir kadının ölümü sonrasında yazılan şeyler hani işte kaza mıydı değil miydi nasıl oldu önlenebilir miydi değil miydi den yola çıkıp bin çeşit şey yazılmıştı. Senin filminde de böyle böyle bir yerden çıkılıyor bir parti var. Karsten adında genç bir adamın evinde e, partiye birinin bir şekilde tanıdığı olarak gelmiş genç bir kadın partinin sonunda kalıyor. Böyle aralarında bir yakınlaşma oluyor e, ama sonrasında kadın fenalaşıyor, e, ölüyor. E, Karsten onu kurtarmak için e, yakınlardaki bir kliniğe gitmeye çalışıyor, yardım almaya çalışıyor ama oralar böyle bayağı kaotik. Aslında bu filmin en başı. Yani evet. o yüzden böyle spoiler yani, vermiyoruz. Gibi spoiler değil, diyorum. fragmanda bile evet, olan, olan filmin çıkış noktası. noktası. Zaten esas mesele oradan sonra bu adamın çevresiyle olan ve çevresinin onunla olan ilişkileri ve buradaki belli bir e, dönüşüm. Oyuncular Sebastian Hülk, Julia Jench, Hans Tischler ve Sasha Alexander Gersack... Daha önce tabii Aslı Özge'yi İstanbul'da çektiği filmlerle hatırlıyoruz. Köprüdekiler, Hayat Boyu ikisi de buradaydı. Bu sefer tamamen Almanya'da, Alman yapımı bir film. Ama bir yandan da eşimin demin dediği gibi Türkiye'den çıkan bir hikayeyle... ...sonuçta her yerde olabilecek bir hikayeyle. Yani ilk tabii akla gelen sorulardan biri... ...çalışma tarzı farklı mı oldu senin için... Almanya'da özellikle bunu çekmeyi tercih ettiğini e, biliyorum. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Tabii. Yani e, aslında ne dediğiniz gibi şimdi bu haberlere sinirlenerek e, birazcık başladım. Yani sonuçta evli ve çocuğu olan bir kadının başka bir adamın evinde bulunması üstüne binlerce yazı, yani bunun kötülüğü üstüne binlerce yazı yazılmıştı. İşte hesap soruluyordu. Hatta yani bundan dolayı bazı medya mensupları kendilerinde bu hesaplaşma hakkını görüyorlardı. E, bütün bunlar e, ister istemez tabii e, benim böyle bir şeyler yazmaya itti ama e, yine de kadını e, filmin merkezine oturtmak istemedim. Daha çok hayatta kalanın tarafından bakmak istedim. Çünkü bireyin üstüne aslında uygulanan baskı beni rahatsız ediyor. Burada evet kadının durumu çok belirgin de ama aslında hepimizin üstünde böyle toplumda bir baskı var. Yani hepimiz çok başarılı olmak zorundayız. İşte hata yapmamamız lazım. Mükemmel görünmemiz lazım. İşte iyi olmamız lazım. Pozitif. İşte ya yani beklentiler o kadar çok yüksek ki yani aile, arkadaşlar ve işte Çalıştığımız yerde üstümüzdeki yani bu baskıyı aslında birazcık da anlatmak istedim. Ama tabii e, background'ında da ister istemez sistemi tabii ki eleştiriyorum. Çünkü hepimiz o sistemin parçasıyız ve olduğumuz toplum ister Almanya ister Türkiye olsun girdiğimiz zaman o sistemin içine onun e, parçası olarak davranmaya devam biz de dahil oluyoruz. E, Almanya'da yapmak istememin ana sebeplerinden bir tanesi bir kere burada okuduğum gazete haberine hiçbir ilişki kurmak istemememdi. Çünkü benden dedektif olarak işte o hikayeyi çözmem beklenebilirdi. Yani nerede nasıl olduğuyla zaten film de ilgilenmiyor. Yani o değil benim mesela. Bunu bir kere çok kendimi rahatlatmak ve bundan Uzaklaşıp kurmaca karakterler yazabilmek için öncelikle Almanya'ya taşındım. Alman yaptım. Hani kimse onunla o aynı diyemez. Bambaşka karakterler. Zaten buradakileri de tanımıyordum açıkçası. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Aslı Özge çok uzun senelerdir zaten Almanya'da yaşıyor. Almanya'da da. Evet yani iki evet. filmi de burada yaptığım için. Hani tabii film zamanı ve şeylerde burada yaşıyorum. Aslında iki ülke de sürekli. Aslında her ay gidip geldiğimi söylenebilir. Evet. evet 2000'den beri. Ama hani niye Almanya diye düşünenler varsa yabancı olduğu doğru. bir yer değil. Değil evet doğru 2000'den beri. Yoksa zaten hani böyle bir şeye kalkışmazdım. Hani olduğum yani Almanya toplumunu eleştirmeye <gülüyor> <gülüyor> 4 <gülüyor> ayda. Ama e, yani sonuçta hani buradaki e, Almanya'daki hani e, ana mesele de tabii ki e, bundan yola çıkarak küçük bir kasabada e, olan ...olanların... ...Karslı'nın e, e, hayatını... ...nasıl etkilediği üstüne... E, ...yoğunlaştı. Film böyle hani hakikaten çok toplumsal eleştiler... ...bir noktadan çıkıyor ama... E, ...beni en çok etkileyen... ...taraflarından biri bir karakter analizine... ...dönüşüyor bir süre sonra. Karsten çok... ...çetrefilli bir karakter... E, Yazması da eminim hem zor hem keyifli olmuştur. Ee, onu nasıl şekillendirdin? Yani hem çok fazla böyle açık etmek de istemiyorum çünkü hani film boyunca böyle çok çok şey öğreniyoruz, gittikçe açılıyor. Hani sonuna kadar hakikaten film şeyini koruyor bir anlamda gerilimini. Ee, onu da şey yapayım. Ee, Hakikaten bir, bir karakter analizi, analiz Tomis'ini çıkartıyorsun ama hani günümüz e, toplumlarında özellikle orta sınıfta hem o ahlaki şey yapıyorsun ama hani erkekliğe dair güç, iktidar bütün bunları da değştiğin bir karakter çıkmış ortaya sonuçta. Evet. Yani benim için önemli olan bir kere karşının içimizden biri olmasıydı. Yani karşının benim de arkadaşım olabilirdi. Hmm. E, öncelikle onu yaratmak istedim. Yani bu nereden çıktığından çok yani iyi ve kötü tarafları olan, yanlışları, doğruları olan, hata yapabilen dışa karşı mükemmelmiş gibi gözüken ama içinde bunun baskısını çok hisseden bir karakter. Bunun yazarken de tabii karşısının başına bu sevimsiz e, olay geliyor. Bir anda Ansızın hayatı ha. alt üst oluyor ve bambaşka bir e, noktaya geçiyor. O o andan itibaren hiçbir şey aynı değil. Bütün bunları yaşarken karşısında tabii ki zayıflıkları ortaya çıkıyor, zayıflaştıkça saldırganlaşıyor. Yani bence hepimiz gibi yani birisine çünkü yüklendiğiniz zaman karşı taraf da agresif olmaya başlıyor. Bütün bu agresif olma hali onda ister istemez böyle bir şiddete yani hani fiziksel olmasa Hı -hı. bile hani diğer diğerini küçültme anlamında bir şiddete dönüşüyor. Aslında bu Ee, bununla ise sonuç aldığını ve tekrar insanları etrafında toplamaya başladığını fark ediyor benim için. Yani güç elde etmek böyle bir şey aslında. Yani o zayıflıktan, mağduriyetten çıkan güç vardır ya böyle bir mağdura karşı, böyle hepimizde <gülüyor> bizim hadi. Ve on ondan faydalanıyor aslında karşı. Bu e, faydalanma da sonuçta e, bir anlamda bana göre hatta artık canavarlaştırıyor onu aslında ama e, bunun ben yine de bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Bana göre bu İçimizde zaten var olan şeytani ve kötü tarafların bir şekilde fırsatını bularak yüzeye çıkması. yani Değişimden çok dönüşüm. Evet. belki yani Orada olan bir şeyin tekrar, evet. tekrar değilse bile ilk defa belki görünür hale gelmesi, dışarı karşı kullanıyor olması. Ama ciddi bir farklı bir yönüyle görüyoruz filmin sonuna doğru. Bir yandan tabii yani... Her yerde yine olabilecek yakınlarımızla aramızdaki o güven ilişkisini de hı hı. çok sorguluyor. Hani en yakınında olduğunu sandığın insanların bir anda nasıl dönebilecekleri ve acaba sorusunu e, ortaya çıkarıyor. E, bir yandan da tabii e, ona odaklanmasan da filmin başında hayatını kaybeden genç kadının göçmen olma meselesi var. Hı hı hı. Oraya da biraz e, değinmek istiyorum yani... ...o karakterde... E, ...aslen Alman olsa... ...belki tamamen farklı... ...bir şekilde gelişecekti. Oradaki tercihi... ...nereden yola çıkarak yaptın? İlk başta bir kere... E... Ana karakterini e, öyle bir oyuncu seçmek istedim ki yani yandan da o yüzden Rus Alman yaptım. Hani Türk de yapabilirdim sonuçta. E, çünkü e, nasıl nereden geldiğini çok anlamıyorsun yani içlerinden biri e, sonuçta. Zaman, zaman ilerledikçe kadının kim olduğu ortaya çıkıyor ve o zaman o tepkiler babanın tepkisi. Aa zaten göçmememiş ne aradığı o zaman zaten şüpheli. Hı -hı. İşte bütün o bizim ön yargılarımız. Ortaya çıkmaya başlıyor diğer öteki olan üstüne ee, Rus Alman e, olması bir yandan tabii ki o iki sınıfın çatışması e, yani benim filmlerimde hep zaten sınıf meselesi her zaman bir konu olmuştur ee, burada tabii iki sınıfın çatışması yabancı olma çünkü ben de sonuçta Almanya'da olduğum süre boyunca yabancıyım yani bu konu benim için çok uzak değil. Ben yazmaya başladığımda göçmenlik meselesi bugün olduğu kadar aktif değildi ama şu anda tabii ki hani hakikaten de çok önemli bir noktada. O bu zamana çıkmasıyla tesadüf oldu aslında ama ben kendimden yola çıkarak yani yabancı birisinin olsa ne olurdu üstünden yürümeyi tercih ettim. Bir yandan da bu rus almanın ilginç bir tarafı var yani sonuçta. E, tabii ki Almanya'dan Rusya'ya göç etmişler yıllarca orada yaşamışlar artık hiç Ruslaşmışlar jenerasyon boyunca ama Almanlar bir noktada siz aslında Almansınız bu da Alman pasaportunuz buyurun buraya da gelebilirsiniz dedikten sonra dön, dönüyorlar ve hiçbir şekilde adapte olamıyorlar ve ya, bu kısım çok ilginç aslında bir hata yaptıklarında siz Russunuz oluyor ama aslında onun dışında siz Almansınız denebiliyor yani bu aradaki e, çizgi benim çok ilgimi çekti e, o yüzden e, bir de Sonuçta ister istemez Türkiye'deki bu bakıştan yola çıkarak yaptığım için kadına yaklaşan yani onların kültüründe de kadına bu bakış yakın olduğu için orada da aynı meseleler dert edilebileceği için birazcık da bu noktanın yani onları seçme, onları seçmek istedim. Bir de lokasyon seçiminin de ilginç geldi bana. Önceki filmlerinde şimdi köprüdekilerde. İstanbul metropol ama tam o sınıf meselesi üzerinden metropolün marjinleri tam o kenar kentler kıyıda köşede kalmış hayatlara bakıyordun. Hayat boyunda tam tersine bu sefer üst orta yani üst orta Aha. sınıf e, hani daha seçkin bir sınıf eğitimli sınıf orada başka. Burada böyle baya hani Alman taşrası bu sefer e, burada. Tamamen bambaşka bir e, şey. E, ortam, çevre. Hı hı. E, her seferinde farklı bir çevreye girip... ...farklı hayatlar, farklı hikayeler peşinde... ...gidiyorsun. Hem zor bir şey e, ama... E, hakikaten o bu bilinçli olarak yaptığım bir şey mi yoksa hani öykü beni nereye götürürse oraya gidiyorum diye seçtiğim şey mi yani büyük bir şehirde de bu hikaye olabilirdi çünkü orijinal aslında büyük bir şehirde evet yani birazcık bilinçli bir şey yani kendimi zaten tekrar etmek hiç istemiyorum ya da hani böyle bir şeye sırtımı dayamak Hı. aa o iyi oldu bak ben de onun, bunun üstünden devam edeyim hani o dönem çok zor oldu çünkü köprüdekilerde böyle bir şeyleri hep karıştıran gerçek gerçek olmayan hep bunu mu bunun üstünde sen devam et falan yani öyle öyle hesap yaparak yapabilen birisi stil Hep benim ilgimi çekmesi lazım ve yeni bir şey denemem lazım risk almam lazım sonucunun ne, ne olacağını ben de bilmiyorum yani e, burada tabii ki e, lokasyona karar vermemizin en büyük sebebi hani Almanya'da küçük bir yer olması Karslı'nın e, sıkıntısını en iyi görsel olarak e, bu şekilde anlatabileceğimizi düşünmüştük e, filmin görüntü yönetmeni Emre Akmenle birlikte e, çünkü eee büyük şehirde de tabii olabilir. Burada gökdelenlerin gökdelenlerin arasında ya da işte eee ailemizle ya da arkadaşlarımızla bize sırtını döndüğünde yine aynı dışlanmışlık duygusu olabilir. Yani illaki büyük bir şeyde küçük bir kasabada olması gerekmiyor. Ama Ee, tabii ki orada böyle dağlarla kaplı bir şeyin arasında karsın e, bir, bir çıkış ızdı kisi ondan sonra işte yine biz e, gökyüzünü mümkün olunca göstermemeye kadrajlarda böyle ormanlarla ve ağaçlarla hep kapatarak böyle bir anlayışı görsel olarak e, tercih ettik bir yandan da e, Emre'nin hep söylediği güzel bir şey var yani orada durduğunda e, sadece ufku göremiyorsun aynı zamanda geleceğini de göremiyorsun yani geleceğini de kapalı bir ziyel olarak ya yani hep Bunların karşılığını resimlerde aradığımız için e, o yüzden hani böyle küçük bir yerde kontrollü olması çok avantajlı oldu bana göre. E, bir yandan da şimdi filmde kurumlar yan yana geliyor ve karşı karşıya kalıyor işte. Polis var, avukatlar var ondan sonra işte hukuk, mahkeme, kilise ondan sonra normal işte gündelik hayatta iş yeri, İşlere. banka yani evet. bütün sistemi oluşturan parçalar var. E, küçük bir yerde onun resmetmek çok daha kolay Yoksa mı bence de senin dediğin gibi şimdi de aynı şeyi düşünüyorum. Aslında burada da olabilirdi. O anlamda değişeceğini zannetmiyorum. <Gülüyor> Ama hikaye olarak hani büyük şehirde yeni bir kimlikle kendini tekrar keşfedip ortaya çıkmak, yeni insanlarla tanışıp hani geçmişini bir şekilde saklamak belki daha kolay bir şey sonuçta milyonlarca insan arasında ufak bir kasabada bir de o insanlar arasındaki çıkışsızlık ve klostrofobi hissi var. O yönden de çok mantıklı öyle bir o yerde. O var sahnesinde ben onu çok hissettim mesela. Hani <gülüyor> o tekrar girdiği arkadaşlarıyla hani o karşılaştığı. Çünkü o an şey fark et Zaten kaç tane bar olabilir ki bu? <gülüyor> hani... <gülüyor> doğru. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> İnsan e, o sosyalleşmenin de getirdiği bütün bu yaşananlar sonrasında o çıkışsızlığı... hani hem açık havada dışarıda hissediyor, hem iç mekan <gülüyor> evet doğru. E, filmden bir parça aslında devam edelim, ufak bir ara verelim konuşmamıza e, filmin kapanışında Ramstein kullanıyorsun, onu bir çalalım, onun üzerine de bir konuşalım hala. <gülüyor> <sonra. gülüyor> Rammstein'dan Rammstein'ı dinledik. 94.9 Açık Radyo'da sinefil programı devam ediyor. Canlı yayında Aslı Özge ile son filmi Af Einmal e, ansızını konuşmaya devam ediyoruz. Evet e, Rammstein sevenler bu arada bizi yakalamış olabilirler. Filmin kapanış parçası e, nasıl oldu e, bu Parçaya nasıl karar verdiniz Ram Shyam'ı nasıl ikna ettiniz? Tek parçası filmin. Zaten, evet. <gülüyor> <gülüyor> Normalde müzik kullanmıyorsunuz. Evet. E müziğin... Diğer filmlerde de. Doğru. <gülüyor> Müziği manipüle ettiğini düşünüyorum çünkü seyirciyi ve hani sahnenin kendisinden çıkması gerektiğini tarafındayım. Hani kendim gördüğümde başka filmlerde hoşuma gidiyor ama ben öyle bir kendi kendime bir şey koymuş durumdayım. E, kural diyelim. Burada ama e, filmin sonunda o Karson'un tam anlatmayayım ama o ha, ruh haliyle. Ee, o bitişin o finaldeki o bakışla çok uyuştuğunu düşündüm. Sözleri uyuşmuyor. Yani çünkü başka bir katastrof üstüne hmm. yazılmış bir parça aranmışlar. Ama bence duygusu çok tutuyor. Evet. Dolayısıyla ben kendimi o sırada e, yani Türkiye'den birisi olarak bakarak yani o sözün ne dediği önemli değil. Beni esas duygusu ilgilendiriyor ve bunu kullanmak Zorunda hissediyorum kendimi dedim. Bir de tabii oradaki onların o Almanlara dalga geçmesi ve o söyleme tarzındaki vahşet yani bence çok uyuyor çünkü filme. E, bu yüzden e, bunu seçtim. Sonra e, onlara e, işte filmin e, son bölümünü yolladık e, görmek istediler. Çünkü çok titizler ve mutlaka bir şey verirken izin verirken görmek istiyorlar ne ile birlikte anılacaklarını e, bilmek istiyorlar. Ondan sonra işte izin, izledikten sonra izmi verdiler. Hatta biz biraz edit ettik. İkinci basamak olarak birazcık da değil, birazcık da montajlamak istiyorum parçayı. <gülüyor> biraz bir okeye geldikten sonra sonra bir şeyli biz biraz değiştirdik parçanın bazı bölümlerini, girişini uzattık falan filan. Ona da tamam dediler. Böylelikle kullanmış oldum. Çok da yakıştığını söyleyebilirim. Filmi izlediğinizde anlayacaksınız ne kadar cuk <gülüyor> oturduğunu oraya. Evet film geçen hafta da, zaten daha önce festivallerde söyledik Berlinale'de premierini yaptı ee, İstanbul'da festivalde izledik Fipreski ödülünü aldı ee, ve geçen hafta değil mi Almanya'da evet. gösterime girdi bu hafta da burada Almanya'da bir hayli iyi gidiyor anladığımız kadarıyla evet Ben de ilk başta korkuyordum yani sonuçta hani Türkiye'den gitmiş birisi Almanlar üstüne Almanya'yı eleştiren, sert eleştiren bir film yapıyor. Ya acaba hani sen bence kendi ülkene git sizde de yeterince sorun var orada <gülüyor> filmlerini yapmaya devam et derler mi ee, gibi bir yaklaşım olur mu diye. Tabii ilk başta endişeliydim. Sonradan e, öyle olmadığını görünce ve hakikaten... Ee, eleştiriye de çok açıklar tabii. Onu da söylemek lazım. Yani altını çizmek lazım. Bizi kötü gösteriyor diyen de olmadı <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Hiç olmadı. Çok ilginç. Gerçekten tam tersi bunun bu kadar övülmesi çıplak bir şekilde aynada bize aksimizi gösteriyor. Ee, üstüne hep yazılar çıktı ve çok ilginç. Yani Hatta o bayrağın ve hacın Hı -hı. olduğu bir sahne var. Yukarı çıkıp yani Kars'tan kasabaya küfür ediyor bir şekilde. Ve yani ben Türkiye'de mesela aynı resmin içinde ben Türk bayrağını koysam herhalde bayağı bir problem olur diye düşünüyorum kendi açımdan. Yani bu kadar e, onu diyoruz. bir de bir Alman yönetmen yapsa bir de öyle düşünmesem. <gülüyor> Değil mi? Evet. Bir, de. bir de bir de evet o tam bir şey olur. Yani bütün bu yani bu tabii birazcık da onların hani geldiği seviyeyle de ilgili. Özellikle zaten bu konuyla hani suçluluk psikolojisi ve hep kendilerini suçlu hissetme durumu zaten hani var film bununla da birazcık oynuyor aslında. Ee, ama gerçekten memnunum ee, sahiplenildiği için bu kadar. Seyirci de gidiyor izliyorlar. Evet yani evet. sadece eleştirmenler değil doğru ilk defa yani benim için de <gülüyor> büyük bir <gülüyor> sürpriz. Ama şey diyorum yani hani işte de açılışını yapmış olması İstanbul Film Festivali'ndeki hani ödül e, bazen... İzleyicilerin kafalarındaki bir takım klişeler açısından yalıtıcı olabiliyor. Hani film gerilim dozu, hikaye açısından o kadar sürükleyici ki hani sonunda doğru hakikaten nefesinizi tutarak bekliyorsunuz ne olacak diye. Hakikaten çok akıcı bir film. Hem karakter incelemesi ve analizi açısından da e, ve hakikaten çok sert cümleleri var. E, hem Almanlara ama bence çok da evrensel de bir mesajı var. E, hepimize gidiyor bence oradaki mesajlar. Teşekkürler. <gülüyor> evet. Türkiye'de kaç salon olduğu kesinleşti mi? Biz genelde cuma günü sormamıza rağmen yönetmenler böyle bir ya o son dakikaya kadar <gülüyor> değişiyor benim, diyorlar. Yani benim bana en çok en son söylenen 16'ydı. Hafta başında şu andaki ben de doğru sormadım bugün ama 16 diyebiliyorum. Evet İstanbul'da biz hep söylüyoruz daha küçük bir şekilde gösterime giren filmleri ...hemen ilk hafta sonu görmekte fayda var... ...çünkü sonra azalıyor, yok oluyor... ...bir daha görme şansımız da kalmıyor... Ee, ...ansızın da bu senenin... E, ...görülmesi gereken filmlerinden... Af einmal... E, ...bugün itibariyle... ...gösterimde. Evet, yönetmenin ve senariste Aslı Özge'ye de... ...çok teşekkür ediyoruz... ...konuğumuz teşekkür olduğu ederim. için tekrar... E, ...bol gişesi olsun diyoruz filminde... Evet, ...programımızın sonuna geldik... E, ...kapatırken Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki destekçimiz Fügen Çamlıdere'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, kapanışta bir parçayla yapacağız. Ee, bu hafta e, Nobel Edebiyat Ödülü açıklandı. ve bir ters köşe yaparak <gülüyor> e, bir e, klasik bir edebiyatçıya değil ama e, edebiyat geleneğine yaptığı katkılardan dolayı Bob Dylan'a verdiler. E, bugüne kadar pek çok filmde kullanılmış bir parçasını dinleyeceğiz şimdi. Onunla veda edeceğiz size. The Times They Are Changing.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 Please heed the call Don't stand in your doorway Don't block up the hall For he that gets hurt Will be he who has stalled As the battle outside raging Will soon shake your window Others throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old roads are rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, 'cause the time. Present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, cause the time